945 numaralı konu Ebu Musa el eş Arinin hayası evet Ebu Musa el eşari ben kapkaranlık evde yıkandığımda bile elbisemi giymeden evvel ayağa kalkmıyorum Bunu Rabbimden haya ettiğim için yapıyorum demiştir.